men ala muhammedin alihi Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun Amin. geçen dersimizde 16. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. Bugün inşallah eğer vaktimiz olursa 17 ile 18. ayet-i kerimeleri işlemeye çalışacağız. Zira bu dersimiz biraz konu açısından, muhteve açısından <gülüyor> geniş ve aslında önemli bir konu. Yani hepimizin Kur'an-ı Kerim'de görüp ama üzerinde gerektiği kadar düşünmediği bir konu. Fakat Kur'an-ı Kerim bu meseleyi gerçekten çok önemli ve ciddi bir şekilde ele almıştır. Ve Allah Azze ve Celle bu meseleye Kur'an-ı Kerim'de çok geniş yer vermiştir. O meselede nedir? Hristiyanların yani Hristiyan dediğimiz aslında, Kur'an-ı Kerim'de İsa'ya iman edenlere Havari ve Ensar ismi verilir. Değil mi? قال من Ensari ilallah قال الحavariyون نحن Ensarullahi فآمن الطائفة من Beni İsrail'e وكفر الطائفة Onlar hakkında ayet-i kerimelerde böyle söylenir. Kim Ensar? İsa Aleyhisselama Beni İsrail'den iman eden öncü müminler. Önce 12 iki kişiydi. Daha sonra bir tanesi hıyanette bulundu. Yani İsa aleyhisselamın yakalanması için Beni İsrail'den bir tanesi öğrenciler içerisinden Skortios dediğimiz kimse o Romalılara şikayet etmişti. Tabi sonra biliyorsunuz İsa aleyhisselamın göğe çekilmesi hadisesi Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. İncil'de de zikredilir ama İncil'deki zikrediliş şekli hem tahrif edilmiş hem de tafsilatları çok farklı Kur'an-ı Kerim'e uymaz. Onların İsa Aleyhisselam'ı ilah edinmeleri Allah'ın oğludur demeleri veya üçten biridir veya işte o üçü de Allah'tır. Ruhul Kudüs Hazreti İsa ve Allah Azze ve Celle Te amma Onların dediklerini Allah Azze ve Celle yücedir. Onun için bu mesele Kur'an-ı Kerim'de e, Yahudilerle ilgili meseleden çok daha önemlidir. Yani Yahudiler evet Uzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğludur dediler. Kalet el-Yahud Uzeyr ibnullah ve kalet en-Nasara el-Mesih ibnu Mesihullah. Onlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların her ikisi de bu her iki taifede Kur'an-ı Kerim tabirine göre Yudahi Une Paul Levine kabul daha önceden insanları ilahlaştıran ve insanları Allah'ın ortağı gibi gören veya Allah'tan gelme Allah'tan yaratılma ve Allah'ın parçası veya Allah'ın temsilcisi gibi görme inancı daha önceki toplumlarda Yudahiune benzeşiyorlar sözlerinde kim Hristiyanlar Yahudiler kimlere benzeşiyorlar kimler gibi söz söylüyorlar? Daha önce kafir olan kavimlerin küfre, bu sözlerle küfre giden kavimlerin dediklerini aynı süre Bize burada bir gerçek ortaya çıkmış oluyor. O da Hristiyanlığın, yani Hazreti İsa'nın İsa isminin Tevrat'ta Aiso diye geçer. Aiso isminin veya İsa isminin Mesih isminin Yunanca'ya, İbranice'den Yunanca'ya intikali geçişinden sonra Hazreti İsa'nın adına Kristos demişlerdir. Kristos, meshedilen, e, kendisine gusül abdese aldırılan veya yağla yağlanan memsuh anlamındadır. Yani Mesih'in e, Yunanca karşılığı Kristos'tur. Daha sonra o sondaki o ve S ekini attılar İngilizler veya Batı e, Hristiyanları, Yunan'dan öteki Hristiyanlar. ona sonra Christ yani Christ dediğimiz e, İsa doğrudan doğru e, memsuh anlamına gelen, Mesih anlamına gelen Christ ismini verdiler. Bu da Hz. İsa'nın isminin bile kafirler tarafından, kafirler tarafından orijinaline muhalif olarak isimlendirilmesinin alametlerinden bir tanesidir. Daha sonra İngilizler, yani Roma'dan e, bu kavramlanan İngilizler veya Yunanlılar, işte e, Fransızlar, Amerikalılar, İrlandalılar çok orta dönemlerde, orta çağın geri ilk dönemlerinde ona Jesus ismini vermişlerdir. İsa Aleyhisselam'ın ismi İsa ve Mesih iken Yunancaya Christos olarak geçiyor, İngilizce veya Fransızca'ya, Latince Jesus yani Jésus diye yazılır, Jesus diye geçiyor ve İsa Aleyhisselam gittikçe ismini değiştiriyor. İncillerde e bu açık ortada. Yani Kur'an iftira etmiyor ki bu insanlara. Siz kitabı tarif ettiniz, siz işte İncili siz Tevratı tarif ettiniz kendi ellerinizle yazdınız. Tabeeydim lillahbine yaptı buunalık kitabı bir yazdıklar olsun cehennem onlara cehennem deresi olan o veilden haber olsun ki onlara onlar kitabı kendi ellerinde yazarlar. derler ki her zaman Hindullah bu Allah katından olan bir kitaptır. Kuramın haber veriyor. ve çok ilginçtir bunlara ileride gireceğimi ayetin mukaddimesinde gireyim daha doğru olur. Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam ve annesi Meryem Aleyhisselam en az 25 kez geçer. Ben tespit ettiğim ayet olarak konu olarak 33'ün üzerinde 33 35 civarında konu olarak geçiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde geçer. Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle Meryem aleyhisselama, İsa aleyhisselamın annesi Meryem'e özel bir sure onun adına, onu tekrim için, onun şerefini, onun nezahetini, onun temizliğinin, taharetinin isbatı için bizim kitabımızda Meryem aleyhisselam hakkında Meryem diye bir sure inmiştir. İncillerin hiçbirisinde ne İsa aleyhisselam adına bir bölüm, yani bir sure, ne de Meryem aleyhisselam hakkında bir sure ve özel bir bölüm yoktur. Ve e, Güney Afrikalı, aslen Hint Müslümanlarından olup, yani Hindistanlılardan olup oraya göç eden, e, tabi Müslüman, orada Müslüman olduğunu ben zannediyorum da, Ahmet Didat'ı hepiniz duyarsınız. Bir zamanlar Türkiye'de ismi epey duyulan bir insandı. Ahmet Didat, İslam'da İsa, Mesih aleyhisselam diye küçük bir risalesi var. Burada diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir dine intisap etmemiş olan ne Romaların dinine, ne Mısırlıların ne de Perslerin yani İranların dinine ve Yahudilerin ve Hristiyanların dinine girmemiş olan Arap topluluğuna Allah'ın kitabını ve mesajını getirdi, getirdi. Gerçi ben bunu söylerken Hristiyanlar, Araplardan Hristiyan yoktu, Yahudiler Yahudileşmiş olanlar yoktu demek istemiyorum. vardı. Ama genelde Araplar. İbrahim ve İsmail aleyhisselamdan sonra hanif dini terk etmişler, Allah'a yüce saydıkları insanları, kutsal saydıkları insanları, makamlarını yücelttikleri insanları ortak boşarak onları neredeyse zamanla ilah haline getirmişlerdi. Hübel, uzarlak bunlar hepsi insan. Değil mi? Bunlar aslında kutsal kişiler, kutsadıkları insanlar. onlara İsa aleyhisselam hakkında bahsedince, diyorlar sen müfterisin, iftiracının tekisin. Kim bu adamlar? Bahsettiğin İsa da kim? Anlıyorlar da. Yani bu haberleri nereden aldın sen? Sen İncil okumuyorsun. Tevrat okumuyorsun. Yazı bilmiyorsun. Çizme bilmiyorsun. Hesap kitap yapmıyorsun. Bu haberleri nereden getiriyorsun? İftira ediyorsun. Şimdi İncil'de ne olduğunu, Tevrat'ta ne olduğunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor. Yani kendi çabasıyla öğrenmiş değil. Çünkü İbranice bilmiyor. Çünkü Süryanice bilmiyor. Böyle bir eğitimden geçmemiş Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bilmiyor. Ancak Arapça biliyor. Diyor ki bu alim Hristiyanlara verdiği cevaplardan birisinde, onlara cevaben yaptığı konuşmalardan bir tanesinde diyor ki eğer biz yani eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kast ediyor İncil'in doğru olanına inanmasaydım ve kendi katından bu kitabı yazmış olsaydım, kitabı uydurup Arapların önüne sürseydi, onları aldatmak için ben yeni bir din sahibiyim, beni Allah gönderdi diye yalan söylemiş olsaydı, böyle bir yalana tevessül eden bir kimse olsaydı, niçin? hanımının, çok sevdiği hanımının ve çok sevdiği kızının, çok sevdiği Aişe'nin ismini Kur'an'da zikretmiyor. Ona neydi İsa'nın annesinden? Hem Arap toplulukları, Araplar içerisindeki Yahudiler diyorlardı ki efendim Meryem zina etti, Meryem zaniyedir, gitti çocuğunu nereden getirdi belli değil, haşa İsa Aleyhisselam'ı çok ağır yakıştırmalarda bulundular. Babasız bir insana verilen yakıştırmada bulundurlar. Ne demek ki? O zaman en azından İncil veya en azından diyelim ki Tevrat kültürüne daha yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kevrat kültürünün hakim olduğu topluluklara daha yakındır. Hadramut. Hicaz'daydı. Diyelim ki zannımız, zannedelim diyelim ki onlardan bir şey öğrenmiş olsaydı. Hristiyanların zannına göre konuşalım. Onlardan bir şey öğrenmiş olsaydı derdi ki ya bu Anası babası belli olmayan bir çocuk, çocuk var. düşünürdü. niye kalkıp o adamın annesini kutsal bir kadın olarak Kur'an-ı Kerim'de zikretsin? Niye onun adından bahsetsin? Ve qalet el melakeye ya meryem inna allaha istafaaki ve tasaharaki ve istafaaki ala nisa'il alamin Ey Meryem dedi melekler. Allah seni tertemiz, saf kıldı süt gibi. Seni tüm alemlerdeki kadınlardan yüce kıldı. Ve tahharaki tahire kıldı seni. Dikkat et, hem seni seçti, hem de seni tahire kıldı. Yani onların iftiralarından, onların attıkları iftiralardan, efendim, ve zina isnaflarının hepsinden sen belisin, Allah seni hem seçti hem de seni tahir kıldı. Ona vahiy geliyor, Allah'ın meleğe gelip haber veriyor. Hristiyanlığa düşman olan, yani İsa Aleyhisselam'ın dinine düşman olan, onların kitabını tahrif etme gayretine yeltenmiş olan bir insanın kalkıp da muhalif olduğu bir dinin mensubu olan bir dinde veya bir dinin kutsal saydığı bir kadını nasıl kendi kitabında zikredecek diyecek ki, işte şu kadın yeryüzünün kadınlarının en iffetlisi, en namussuzluğu, en tahiri, en temizidir. Düşünülebilir mi? Düşünülemez ziren. Niçin düşünülemez? Aynı şeyi Hristiyanların cephesinden Müslümanlara bakarak düşündüğünüz zaman hepsini Hazreti Ayşe'ye, Fatıma'ya ve efendim Hazreti Hatice, Ayşe için iftiralarda bulunduklarını görürsünüz kafirlerin. Neden? İşte onların mantığı budur. E niye Resulullah öyle yapmadı peki lan? Demek ki Resulullah getirdiği kitap haktır. Resulullah'ın davası ilahi, rabbani bir davadır. İnsani, nefsani bir dava değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğü burada. İsa Aleyhisselam'ın bütün tahareti, bütün e, iffeti yahut bütün tebcil taktisiyle zikreder hakiza annesini. Ama Yahudiler iftira ettikleri halde, Yahudiler biz İsa'yı öldürdük dedikleri halde bugün Batı Hristiyan alemi, İsraille ve Yahudilerle işbirliği içerisinde Müslümanı Müslümanların yani İslamın yeryüzünden kalkma mücadelesini veriyorlar ve beraber çalışıp işbirliği yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz bu insanların ne kadar zalim ve Allah'ın dininden ne kadar uzak olduklarını ve ne kadar şiddetli küfür sahibi olduklarını hem sizin ilah edindiğiniz insanı öldürdük diyecek İsrailoğulları onu biz öldürdük diyecekler hem onun annesine zaniye diyecekler hem de Hristiyanlar kalkıp Yahudi oğulları sevecekler İttifaklarının temelinde ne yatıyor? Kafir olmaları, Allah'ın dinini, sahih dinini inkar etmeleri, Allah'ın gönderdiği kitapları tahrif etmeleri ve İslam'ı istemedikleri, sevmedikleri ve İslam'ı kıskandıkları için. Çünkü İslam hak din olarak geldi, onların yaptıkları küfrü, dalaleti ve sapkınlığı tüm insanla ifşa etti, tanıttı ve çok iyi biliyorlar ki bu kitap kıyamete kadar da devam edecek ve bu kitabın onlar tarafından kaldırılması ve bu kitabın mağlup edilmesi mümkündür. Allah azze ve celle onun için estağınızı billah Bismillahirrahmanirrahim Leqad kafara lezine qaluu inna allaha huve mesih ibnü meryem And ki Mesih Meryem oğlu Mesih Allah'ın Allah'tır diyenler, şüphesiz ki Meryem oğlu Mesih, Allah'tır diyenler mutlak şekilde küfür etmişlerdir. Kafir olmuşlar, küfre girmişlerdir. Kul de ki Resulüm, hemen يَمْلِكُمْ مِنَ اللّٰهِ in اِنْ Allahu en اَنْ يُهْلِكَ الْمَز۪يحَ اَبْنَ مَرْيَمَ وَا وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا De ki İsa'ya Allah'tır diyorsunuz. <gülüyor> onun ilah olduğunu söylüyorsunuz. Onlara söyle ey Rasulüm. <gülüyor> eğer Allah Mesih aleyhisselamı ve onun annesini ve yeryüzünde olan kimselerin, insanların akıl sahibi olanların hepsini helak eder, yok ederse kim Allah'ın bu iradesini ve kuvvetini gelip engellerde bu iradenin çalışmamasına malik olur? Var mı gücü yetecek olan kimse? Yok. Niçin böyle söylüyor Allah Azze ve Celle? Çünkü biz biliyoruz ki İsa Aleyhisselam muhamnesi için Kur'an-ı Kerim'de Yemek yerlerdi diyor. E şimdi Kur'an iftiram ediyor İsa'nın yemek yediğini söylerse. Meryem'in yemek yediğini, ihtiyaçlarını gidip giderdiğini, İsa Aleyhisselam da buna dahildir. Kur'an iftiram etmiş oluyor. İşte Batı Hristiyanlığının temelinde, bu korkunç, لَقَدْ كَفَرَا mutlaka kafir olmuşlardır, küfre girmişlerdir demesi Allah Azze buradan kaynaklanmadadır. O da İsa Aleyhisselam'ı ilah edinmiş olmaları. İncil'de muhtelif yerlerde, Metta'da, Efendim Luka İncil'inde, Yuhanna İncil'inde muhtelif yerlerde defalarca İsa Aleyhisselam için İbnül İnsan kavramı tabiri geçer. İbnül insan insanın oğlu ama aynı kitapta görüyorsunuz aynı İncil'lerde onun Allah'ın ilk önce kâne fil bed'i kelime ilk önce kelime vardı kâne, kâne fil Allah bidayette Allah vardı sonra Allah kelime oldu sonra kelime İsa oldu İncillerdeki bu kavramların tamamı eski Yunan, Mısır, Mezopotamya, Anadolu, işte Filike ve Helen, daha doğrusu ileriye gidersek Pers ve Hint dinlerinin temelinde bulunan mitolojik felsefi düşüncelere dayanır. Onların işte itirazlarından bir tanesi diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de de İsa Aleyhisselam'a kelime deniliyor. Siz ne İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın bir parçası olduğunu inkar ediyorsunuz. Allah'ın kelimesi. Madem Allah'ın kelimesidir İsa Aleyhisselam, o zaman Allah'ın bir parçasıdır. Yani Allah'tır. Taşa. Çünkü onlar diyorlar ki Allah üçten biridir. Onlarda ilah anlayışı üç ayak üzeredir. Üç esasa dayanır. Haşa Allah bu uluhiyetin bir parçası, Cibril Ruhul Kudüs bir parçası ve İsa da bir parçası. Üçü bir parçadır, üçü birdir, biri de üçtür. İşte bu küfri düşünce, bu sapkınlık ve dalalet eski Mısır düşüncesinde var. Hakeza Romalılar da var. Yunanlılarda var. Diğer işte cahiliye uygarlıklarda var. Onların hepsinde ne vardı? İnsanların ilahlaştırılması, ilah edinilmesi vardı. Firavun kendisini ilah ilan etmemiş miydi? İşte bu dinin buraya temelinin buraya dayanması bugünkü Hristiyanlığın menşeidir. Daha önceleri, ilk önceleri İsa Aleyhisselam'ın etbağı, ona tabi olan Müslümanlar tevhid üzereydiler. Ta Pavlos çıkıncaya kadar Yahudi e, din adamlarından birisi olan Pavlos, İsa aleyhisselamın kendisiyle görüştüğünü, kendisine haberler verdiğini, Allah katından vahiy getirdiğini ve o vahiyi bunun da kitap olarak yazdığını ve bunu tüm Hristiyanlara tebliğ etmesi gerektiğini ve Hristiyanların onu en yüce insan kabul etmesini söylediğini gelir, insanlar arasında yayar. Hatta ee, İsa'nın öğrencilerine olan Petros'la tartışır, Barnaba'yla tartışır, daha sonra e, gider insanlar arasında işte onların İsa'nın yolundan çıktığını, doğruyu söylemediğini gider, İsa aleyhisselama iman etmiş olan kimseler arasında yayar ve onların düşüncelerini eder bozar. Ee, Hristiyan dini üzerine tarihi araştırmalar yapan Müslüman ve gayrimüslim insanlar araştırmalarını diyorlar ki Pavlos, aslında İsa Aleyhisselam'ın çok şiddetli düşmanlarındandı. Ve asla onun öğrencilerinden de olmadı. Yahudiler arasında alaksızlığı ve satkınlığı ile meşhur olduğu için, kendisine, hensar kendisine dayanak bulmak için, Hristiyanların arasına girmek istedi ve böylece çeşitli rüyalar, Hazreti İsa'yı gökte Allah'ın yanında sağ tarafında oturduğunu görerek işte yedi, merdi, yedi merdivenli altın bir minberin üzerinde olduğunu oradan işte Allah'ın ve onun o mucizeler gösterdiğini ona bu mucizelerden ötürü artık Hristiyanlar arasında söz sahibi tek insanın yani Mesih aleyhisselamın etva arasında tek söz sahibinin bu olduğunu gelip insanlar arasında ima etti ve birçok insanı da kandırdı gerçekten Antakya'dan, Kudüs'ten başlayarak Efes'e kadar, Konya'ya kadar, Kayseri efendim e, bu bizim e, güney sahilleri Trakya'dan, Selanik'ten e, Galatya'dan, Roma'ya kadar olan bütün beldeleri ve mıntıkaları ne yaptı? Köy köy şehir, şehir bu adam gezdi. Ve Hazreti İsa'nın dinini tahrif ederek boza boza gidiyordu. bugünkü insanlar mitolojik düşüncelere, hurafelere insanları ilahlaştırmaya böyle garip, vahşi işte efendim e, şeytani ruhlara inanmaya çok müsait bir toplum olduğu için o günkü toplumlar rahatlıkla o toplumlara giden böyle Tevrat'ı çok iyi bilen efendim şiirden anlayan, Latince'yi bilen Yunanca'yı bilen bir insan onların karşısına çıktığı zaman onların dillerini konuşuyor, onlara istediği gibi hitap ediyor, toplumlarını tanıyor dolayısıyla bu insan ne yaptı? İnsanlar arasında büyük bir şöhrete sahip oldu ve en sonunda getirdiği Hristiyanlığı Roma'nın yani Hazreti İsa'nın öğretisini, dinini, ona gelen bilgilerin birçoğunu sahih olanı sahih olmayanlara karıştırarak Hristiyanlığı oluşturarak Roma'nın emrine verdi. Ve artık ondan sonra Hristiyanlık krallardan yana devletin sistemi, rejimi ne olursa olsun devlet zalim de olsa, zalim olması da Hristiyanların o devletin yanında olmaları ve de o devleti desteklemeleri farz haline geldi onlar için. Onun için Hristiyanlarda e, hatta işte Hitler'in e, bütün dünyayı ele geçirme işsini e, ve onun ardındaki düşünceleri araştırdığımızda Hegel'in e, ondan sonra Makhevren'in düşüncelerini görürüz. O da nedir? Fe İsa Aleyhisselam'ın ruhunun devlete intikal etmesi ve o devletin o devletin manevi kuvveti hareket ettirici gücü haline gelmesidir. İşte faşizm budur. Yani Batı'da Hristiyan faşizmi budur. Şekiller bu bütün bu düşüncelere dayanarak yani Pavlos'un düşüncelerine esas alarak hareket etmiş ve ona göre bir devlet kurmayı, Germen ırkının efendim hakim olduğu bir dünya devleti kurmayı düşünmüştür. İş nereye dayanıyor? İsa'nın ilahlığı, İsa'nın uluhiyetinin tecelli ettiği bir devlet. Bugün Yahova şahitleri dediğimiz bu topluluk nedir? İsa Aleyhisselam'ın işte göğe indiğini ve artık devletini kurmasının çok yakın olduğunu söylüyorlar. E bize de İsa Aleyhisselam inancı var. Onun dönüşüne dair haberler var. Her ne kadar benzeşse bile Tevfiyetler farklı, kafirlerin bugün Hazreti İsa'yı kabul etmiş olmaları, Hazreti İsa'ya iman etmiş olmaları anlamına gelmez ki. İman onu tasdik edip, onu doğrulayıp, onun doğrularını yapmaktır. Ama bunlar öyle değil. İsa aleyhisselam kilise inşa etmedi, içki içmedi, domuz eti yemedi. Kadınların çıplak gezmesine izin vermedi. Yabancı kadına baktığın zaman bir kadına bir gözünde bakar haram işlersen bunu çıkarıp atmanı istiyor. Çıkar at diyor gözü. E bütün bugün dünyada hristiyanım diyen kafir topluluklar, dünyanın fuhşunun, kadın ticaretinin, uyuşturduğu çizaretinin, dünya ülkelerinin fakir fukarayı geri kalmış ülkeleri ve güçsüz insanları sömürmenin temelinde arkasında değiller mi? Vatikan, İsviçre'deki bankaların yüzde yetmiş hissesine sahip ve dünyanın en büyük eroin pazarl pazarlamasını, ticaretini ve silah ticaretini Vatikan papazları yapıyor. Sabit bu kardeşim, sabit. Beyazın yüzde yetmişi maf Vat Vatikan mafyasının elinde. Ama o kafirler insanların karşısına şeytani, tahuti, o kıyafetleriyle, o heybetleriyle çıkarak, o geri kalmış, geri zekalı, bilime inandığını, bilimi üstün tuttuğunu söyleyen, kafir, putrer, müşrik Avrupalı'nın karşısında, bir ilah konumunda, onlar ne söylerse Avrupalılar yapıyor, belki o dinin emirlerini yapmasalar bile, o insanların kutsiyeti hala Avrupa'da tartışılmaz. Her ne kadar ilim adamları, layıklar, şakolar, işler, adamlar reddetseler bile, bugün Avrupa'da kilisenin üstünlüğü, Kilise, vatikanın tartışılmazlığı, ispatta ihtiyaç yoktur. İspata ihtiyacı yoktur bunun. Neden? Çünkü hepsinin temelde hareket noktası şirk, küfür, dalalet, Allah'ın dinini, hak dinini yeryüzünden kaldırma mücadelesidir. Dolayısıyla adamların batılları ne kadar farklı olsa da, ittifakları vardır bu batılın etrafında, hakkın yok edilmesi için ayette onlar için öyle söylüyor. Allah'ın nurunu ağızlarından yani gelse bile ağızlarıyla üfleyerek o nuru söndürmek istiyorlar. Ağızlarıyla. Onun için kardeşim, biz e, Kur'an-ı Kerim'de bunlar hakkında ayetler geçer ama Hristiyanlık nedir? Temeli nedir? Ne yapmak istiyorlar dünyada? Şu anda Hristiyanlığın dünyada yaptığı nedir? Yani Vatikan'ın yaptığı nedir? Vatikan, işte Amerika Metodist Kilisesi'nin, efendim İngiliz e, Katolik Kilisesi'nin veya Alman Protestant Kilisesi'nin dünyada yeryüzünde yaptığı nedir ve neler yapıyorlar bizim haberimiz yok. Bunu bilmek zorundayız. Adamlar öyle disiplinli, öyle düzenli, öyle sürekli ve kesintisiz çalışıyorlar ki, İslam'ın her meselesine el atmışlar ve her meselesi hakkında şiir ediyorlar. Zannediyor musunuz ki Türkiye'deki sünnet ve hadis tartışması Türkiye'deki geriz zekalı akademisyenlerin veya kendisini bir halt zanneden akademisyenlerin ortaya attığı bir tartışmadır? Hayır. Bunun gerisinde daha önceleri sapkın olan İslami bazı mezheplerin ve Hristiyanların olduğunu görürsünüz. Yani arkasında Siyonizm ve Vatikan vardır. Çünkü eğer sen Kur'an hakkında şifre üretmezsen sünnetin tartışma konusu yapmazsan recmi tartışma konusu yapmazsan el kesmeyi tartışma konusu yapmazsan, kadının yüzü açık mı olur, kapalı olur, Müslüman arasında bunu fitnesini, tartışmasını koymazsan kadın şarkı söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Efendim erkeklerle aynı yerde çalışabilir mi, çalışamaz mı? Müzik dinlenir mi, dinlenmez mi? Kadın erkeklerle sıkışabilir mi, sıkışamaz mı? Kadın parlamento'ya girer mi, girer, bilmiyorum ne? Bunun gibi birçok meseleyi ve tartışmayı, Batı alemi, kendi uzantıları olan, ahtapotun ve akrebin kuyruğu olan, içimizdeki bu hain, akademisyen görüntülü, bid'ak ehli hevasına uymuş ve gerçekten dinden satmış olanları kullanıyor. Gerçek bu. Ama adam diplomasının, adam kariyerinin arkasına sığınıyor, kendisine koltuk ve kendisine kürsü vermiş olan devletin de arkadan alkışlaması ve gülümsemesinden aldığı güç ve kuvvetle adam Allah'ın kitabını bile değiştirmeye teklif ediyorlar Türkiye'de. Zekatın miktar miktarını değiştirecek, efendim mirasın miktarını değiştirecek, ölçülerini değiştirecek. Bunun anlamı nedir? Hristiyanlık bunun için savaşmadı mı? 500 yıldır Hristiyanlar bunun için savaşmıyorlar mı İslam'la, Kur'an'ın kaldırılması için? Hristiyanlar Yahudileri yok etmek istedikleri halde, Yahudilere dünyanın hiçbir milletinin bir millete yakın zamanlarda tanıdığımız kadarıyla yapmadığı zulmü ve işkenceyi yaptığı halde, bugün Yahudilerle Amerika Hristiyanlığı ve Avrupa Hristiyanlığı iş birliği içerisinde değil mi? E Allah Resulü'nü onların milyonlarını katletti, yaktı, fırınlara attı, zulmetti, işkence etti, kubay olarak kullandı. Allah Resulü'nü onların mallarının, mülklerin hepsine el koymuştu veya Müslümanları bunu yapmıştı Yahudilere. Hiçbir zaman yapmadık. Ne Avusturya'da, ne İtalya'da, ne efendim Macaristan'da, Polonya'da, Almanya'da, Danimarka'da, Hollanda biraz yumuşaktı. Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya efendim İspanya, Portekiz'e kadar Yahudilerin hayat hakkı kalmamıştı. Yaşamak onlar için artık zehir ve zindan olmuştu. Avrupa bir cehenneme dönmüştü onlar için. Artık düşünüyorlar dediler ki Arjantin'e mi gidelim bilmiyorum nereye gidelim diye. Arjantin'e, Patagonya'ya gitmeye adamlar artık kendi kendilerine hesaplıyorlar da gidelim deniz aşırı bir boş arazisi olan bir ülkeye bir toprağa gidelim de satın alalım kendimize bir yerde ne yapalım? bunların zulmünden kurtulalım." dediler. Hatta denir ki, Almanların zulmünden kurtulmak için Yahudiler Rus ve Alman savaşını çıkardılar. Biraz rahatlayalım, nefes alalım diye. Tabi onların yaptığı hileler de var, düzenbazlıklar da vardı. Ee, bu bakımdan Avrupalılar onları bir derecede kıskandılar çünkü artık birçok fitne ve fesadın kaynağında Yahudileri görmeye başladılar. Zamanla belki göremiyorlardı, ama sanayi devrimi gerçekleşince basın devrimi gerçekleşindi Avrupa'da. Bütün fitnelerin arkasında Yahudilerin orta, olduğu ortaya çıktı. O zaman dediler ki bunlara hayat hakkı tanımamalıyız. Silmeliyiz, yok etmeliyiz. Çünkü çok kısa bir zamanda neredeyse Avrupa tamamen Yahudi Yahudileşecekti. Hatta Avrupa Birliği'nin kuruluşunun temelinde temelinde Vatikan ve Yahudiler vardır. İşte Yahudiler hayat haklarını yitirdikleri için, vatandaşlıklardan atıldıkları için Belli ülkelerin batıdaşı olma durumuna düştüklerinden dolayı bu sınırları aşmak ve o Yahudi birliğini Avrupa'da yeniden tesis etmek için adamlar mücadele veriyorlar. Çok gizli ve çok ciddi bir mücadele veriyorlar. İşte bu mücadeleyi başardı Yahudiler. Avrupa Birliği. Biz basit görmeyelim bu olayları. Onun için adamlar küfürlerinde ittifak halindedirler. Ve Allah Azze ve Celle onların bütün kilelerini ve aslında bize Kur'an-ı anlatmıştır. Ama biz tanımıyoruz. Ve niçin Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ minhum" Sizden kim Yahudi ve Hristiyanlara yönelirse, onları muhabbet beslerse ve onların projelerini, düşüncelerini, ideolojilerini, devlet sistemlerini desteklerse o da onlardandır. Onun için boşuna mı Allah Azze ve Celle? يَا اَيُوَا La اَنَنُوا Yehuda تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اَوْلِيَا بَعْدُهُمْ اَوْلِيَا Ey iman edenler Yahudileri ve Nasranileri, sakın kendinize veli, yönetici, müsteşar edinmeyiniz. İşlerinizi danışacağınız kimseler edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Allah Allah! Rabbul Alemin hem Yahudilerin kitabı tahrif ettiğini söylüyor. Hem Hristiyanların kitabı tahrif ettiğini söylüyor. Hem onları Yahudilerin Hristiyanlar aleyhinde yani İsa aleyhisselam aleyhinde, ha, yanlış kullanmayalım tabirimizi, İsa aleyhisselam aleyhinde haşa haşa veled zina demeleri ve onu biz öldürdük demelerine rağmen bunu haber veriyor, Allah azzeyle bunu haber veriyor, buna rağmen buna rağmen... Allah yine de ardından ayet gönderiyor sakın ha sakın onları dost edinmeyiniz onlar birbirlerine dostudur diyor bak o düşmanlıklarına rağmen onların yine dost olduğunu haber veriyor ve Kur'an'ın haberi sadıktır doğrudur işte görüyoruz ondan sonra tuttular dediler ki aman İsrail Yahudiler buradan giderse biz efendim İs İslam ülkeleri İslam milletleri bizi buradan attılar kovaladılar sümürgemiz bitiyor Bunlar müstakil devletler haline geliyor. Müstakbelde gelecekte ne olacağı belli olmaz. İslam'ın tehlike olması ve yeniden dünyayı işgal edip yayılması muhtemeldir. O halde dediler ki, niye Yahudiler gitsinler Ajantin'e Brezilya'ya? Tuttular, teodor Herzl'ı getirdiler. Dünya Yahudilerini ileri gelen altın, mücevherat, efendim, maden ocakları işleten zengin sanayici Yahudiler geldi. Bazı toplandılar, 1897. Şimdi ondan sonra bunlara ne teklif ettiler? Arz-ı denilen dediler size Filistin'i devlet olarak toprak olarak verelim gidin oraya yerleşin ve bütün silahınızı, gücünüzü mühimmatınızı biz vereceğiz. Ve gerçekten de öyle yaptılar. 1947-48'de 50 yıl sonra diyordu. Teodor Herzl İsrail olacak ve 100 yıl sonra Büyük İsrail gerçekleşecektir. Şu anda Büyük İsrail'in en son basamağına gelmişlerdir. Yani iki basamak kalmıştır. Bir basamak daha çıkarsa, ki Allah'ın iradesi tabi tecelli edecek o zaman, başka şeyler olacak. Yani bir basamak daha yükseldiği zaman İsrail, Büyük İsrail kurulacaktır. E şimdi adamlar Büyük İsrail kurulacak derken, Tevrat'ta Büyük İsrail kurulmadan önce bunların yaptıkları, yapacakları savaşlar, insanları nasıl katledecekleri, insanları nasıl öldürecekleri, ve o çevredeki, muhitlerdeki insanları nasıl korkunç bir yok etme savaşına gireceklerini Tevrat'ın bizzat kendisi haber vermiyor. Ama sahte ayetlerdir, ama uydurma şeylerdir, onu Allah azzele bilir. Fakat böyle müthiş bir savaştan bahsediliyor. Bu savaşa kimileri Armageddon savaşı diyor, kimileri Armageddon savaşı diyor. Bu savaşta Fırat, Dicle üzerine, Suriye, işte Şam, Halep ve Filistin üzerinde, bu mıntıkada yani Andakya'yı içine alan uzun bir şerit üzerinde gerçekleşecek olan, korkunç bir nükleer savaş. Yani, milyonlarca insan yok olup gidecek. Adamlar böyle hazırlıklar içerisinde. Hatta Rigin bu ateşle tutuşuyordu, bu savaşın düğmesine basan ben olayım diye. Çünkü Rigin'de Hristiyan Siyonistlerdendir, öyle bir mezhep var Amerika'da. 100 milyon üst üstesinde üstünde müntesili vardır. 100 milyon üstüne müntesip, 100'den fazla televizyon kanalı ve binlere yaklaşan radyo kanalları vardır bunların Amerika'da Reagan, Nixon ve hatta George Bush bu Hristiyan Siyonist mezhebe müntesip olan devlet başkanlarıdır. İşte Libya'nın bombardıman edilmesi, Irak-İran savaşının çıkartılması, Irak Kuveyt işgalinin yaptırılması bütün bunların ardında ne vardır? bu dediğimiz Yahudi hakimiyeti, egemenliğinin, daha doğrusu Amerika ile işbirliği içerisinde olan egemenliğin e, düşünceleri, planları vardır. Evet, biz konumuzu böyle e, epey araladıktan sonra tekrar dönelim inşallah. Ve lillahi mulku semavati vel ardi ve ma beynahuma yakulukuma ve allahu ala kilişe'l kudir. <gülüyor> Götler ve yerin götlerin ve yerin mülkü Sahipliği Allah'ındır. Hani ya İsa Allah'tır. Onun ardından devam ediyor. Mülkü Allah'ındır. يَخْلُقُ <gülüyor> ma يَشَاءُ Allah dilediği şeyi halkı eder Niye bunu zikrediyor burada ayet-i kerime? Hristiyanlar İsa mutlaka Allah'tır. Kesin olarak ilah odur dediler. Ardından ayette Allah dilediğini halkı eder diyor. Ne münasebeti var bu ikisinin? İşte okurken yani tefsire ihtiyacımız buradan doğuyor. Bundan dolayı tefsir ihtiyacımız vardır. Ayetlerin derinlemesine anlaşılması için. Allah dilediğini halk eder. Yani Mesih'i de İsa'yı da Allah kalk etti. Onu da annesini de Allah yarattı. Siz nasıl göçlere göçlere ve göklerin içinde olanlara sahip ve malik olan ve onu halk eden Allah'ı inkar ediyor, unutuyorsunuz. Ve kalkıp İsa Allah'ın mülküyken iken İsa Allah'tır diyorsunuz. Vallahu ala كُلِّ şeyin kadir Yani gökleri halk etmeye kadir, yeri halk etmeye kadir, içinde olanları halk etmeye kadir. İçinde olanları rızkını vermeye, onların ecellerini tayin etmeye, onlara şekil ve suret vermeye kadir. İstediği zaman istediğini halk edip yaratmaya, istediği zaman istediğini yok etmeye, öldürmeye kadir. Ama İsa'nın böyle bir kudreti yoktu. İstediğini istediği zaman diriltemiyordu. İstediği kimseyi istediği zaman öldüremiyordu. Kendisini çarmıha germek istediler güya onlara göre çarmıha gerildi, kendisini feda etti tüm insanlığı kurtarmak için. O kadar nifak, o kadar ne bileyim yani anlatamayacağım bir felsefeye sahip ki Hristiyanlar insan zihnine, insan kerametine, insan haysiyetine Hristiyanlar, Hristiyanız diyenlerden daha fazla zulmeden, hakaret eden, adi gören ve aşağılayan hiçbir sistem ve yönetim yoktur. Hiçbir düşünce bulamazsınız. E, Hindistan'ı falan bir tarafa bırakın. Bu Allah'ın dini adına, İsa aleyhisselam adına söyleniyor. İnsana bu kadar hakaret ediliyor. E şimdi İsa aleyhisselam diyorlar ki mucizeler gösterdi efendim işte geldi işte o Meryem, Mecdeli meryem'in işte akrabası kardeşi birisi onu diriltti diyor işte efendim e, cüzdem hastalarını iyi diyordu, sedef hastalıklarını iyi diyordu, eliyle çamurla bunanın ı Kerim dediği gibi e, kuş sureti yapıyordu ona. Allah'ın izniyle kuş oluyordu, kuş oluyordu. Bütün bunları yapan niye ilah olmasın diyorlar. Allah yaptı, değil mi? E, i̇lahtı da niye çocukluk anasının karnında dokuz ay kaldı? E. <gülüyor> niye çabuk büyü, büyümedi? Haşa ilah çabuk mı büyür? Yok. İnsan gibi yaşadı. İnsan gibi yedi içti. İnsan gibi ihtiyaçları vardı. Gerçi evlenmedi. Ama bir insandı o. Her şeyiyle insandı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ey İsa, ey Meryem oğlu, ben seni öldüreceğim, seni öldüreceğim ve seni kendime kaldıracağım." diyor. Sonra Allahu Teala diyorlar ki: "Efendim, işte o Allah'tan kopan bir parçadır. Geldi. İlah kendisi yer yüzüne geldi. Allahu Teala başta onlara göre falan hata yapmıştı." Adem lahvayı yarattı, sonra şeytanı yarattı. Ha sonradan pişman oldu, ben şeytanı yarattım. İnsanlara birçok günah işlettirdim diyor, haşa Allah. Ve bu sefer İsa'nın kılığında yeryüzüne, İsa'nın ana rahminden, şey, Meryem'in rahiminden dünyaya ilah olarak geliyor. Ve sonra gidiyor, Romalıların çarmıhının üzerine kendisini bırakıyor. Çarmıhta elini ayağını işte efendim, çiviliyorlar. Sonra ölüyor, toprağa gömüyorlar. Beş gün sonra efendim gökyüzüne çekilip gidiyor. Şimdi, şu düşüncelere bakınız. Şu küfre bakınız. Bu kadar insan kerametine, insana Allah'ın verdiği şu mübarek akla hakaretten daha öte daha büyük zulüm olamaz. <gülüyor> e pekele, siz ona ilah diyorsunuz ama tev okudukları Tevrat'ın hepsinde o kadar kaynaklar var ki mesela burada birçok yerlerde Beni İsrail'in Peygamberlerine de Allah'ın oğulları deniliyor. Onlara da Allah'ın oğlu deniliyor. Yani kavram farklılığı var. Mesela Allah'ın kulu kavramını Allah'ın oğlu şeklinde tercüme ediyorlar Yunanca'ya. Allah'ın kuzusu kavramını Allah'ın oğlu, evladı şeklinde tercüme ediyorlar Yunanca'ya. Ve bugün batının, batı Hristiyan aleminin Yunanistan'ı kutsal görmesi ve Yunanistan'ı hep medeniyetin Öğretmeni, üstadı gibi batıda görmelerini temelinde ne yapmaktadır? Hristiyanlığın kendisi yapmaktadır. Niye? Hristiyanlık bugünkü şekle Yunan kültürü, Yunan felsefesiyle yoğrularak geldiği için bu hale Yunanistan'ı ondan dolayı kutsal sayarlar. Yani kutsal topraklar bilirler Yunanistan'ı. Tabi onlara göre herkese kutsaldır. Efendim Ürgüp, Kapadokya'da da kutsaldır. Bilmiyorum Antakya'da da kutsaldır. O ayrı mesele. Ama işin temelinde nedir? Yahudilerin, e, Hristiyanların dini bu şekilde bozmaları yatmaktadır. Demek ki e, bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin sıfatına, zatına, uluhiyetine ve rububiyetine adamların dil uzatması ve bunu inkar etmeleri karşılığında Allah Azze ve Celle onlara ne dedi? "Lakat كَفَرَ الْلَذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ Bundan dolayı onlar kafir olmuşlardır diyor. Şimdi küfürlerinin kaynağını Kur'an-ı Kerim tamamen bize zikretmiştir. Burada Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nde bununla ilgili Uzun bahisler var. Ona geçmeden şurada bir ayet-i kerime daha var. Onu okuyacağım size. Tövbe suresi 30 ve 31. ayet-i kerimeler. Demin de okudum akalım. Ve qalet il-yehud Huzeyr ibnullah ve qalet il-Masara el-Mesih ibnullah zalika yübahiuna kavlallazina kafar min qablu katalahumullah enne uzeyr allah'ın oğludur dediler çünkü uzeyr aleyhisselam 100 sene Allahu Teala öldürdü 100 sene kendisini eşeğini öldürdü bir köyün karşısındaydı Allah'ım bu köyü nasıl dirilteceksin öldükten sonra enna yuhyi hazihi Allah bunu insanları bu köyü, memleket harab olmasına nasıl diriçir? Fəma <gülüyor> tehullu. Aynen duruyor. Ne yemek bozulmuş ne de su bozulmuş. Evet. Şaşırıyor. Allah-u Teala diyor bak diyor eşeğine onun kemikleri nasıl bir araya getireceğiz sonra ona nasıl o kemiklere et giydireceğiz. İşte Allah böyle diriltir. Onun için onlar dilek Allah Allah bu Allah'tan başkası olamaz. Allah'ın oğludur o zaman. Onlar öyle sapıttı. Hristiyanlarda Yahudilerin İsa Aleyhisselam'a olan düşmanlıklarından ötürü İsa'nın dinini çekemedikleri için Yahudilerin sapkınlığını ortaya koyduğu camileri yani ibadet haneleri o günkü ibadet haneleri ticaret haneye getirip içinde altın satıp altın ticareti yazıp sebze meyve sattıkları yer haline getirdikleri için İsa Aleyhisselam onlara karşı şiddetli bir mücadele veriyordu. Tunzurlar diyordu onlara Domuzlar diyordu Yahudi oğullarına Ey yılanlar Ey Kudüs Ey Kudüs Ey cilveli kadın Kudüs diyordu Bunlara Allah'ın azabını müjdeliyordu Onlara Tevrat'tan haber veriyordu Ben Tevrat'ı doğrulamak için geldim Tevrat'ı inkar için gelmedim Size şeriatı namusu muhafaza etmek Korumak için gönderildim ben diyordu Ben namusu şeriatı inkar, inkar için gönderilmedim ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini haber veriyordu. O gelecek diyordu, ah ben ona yetişsem de onun ayaklarını, ayaklarını su döksem de ayaklarını yıkasam diyordu. Kim? Bunu İsa aleyhisselam söylüyor. İncil'de yazılı. İncil burada. Haber veriyor. <gülüyor> Ama buna rağmen Yahudiler dediler ki hayır sen sapkınsın. Sen bütün bunları nasıl yapabilirsin? Ya sehirbatsın ya ilahtsın. Bak bak bak. İnsanlar onun dinine girmesinler diye o güne kadar insanların pek anlayamadıkları şeyleri üretiyorlar. Dolayısıyla bu şekilde İsa aleyhisselamın dinini saptırmak istiyorlar. Şimdi evet. اَتَّقَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُّهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَزِيحَةً نَوْمَرْيَمًا Onlar ne yaptılar? Ahbarı ve ruhbanlarını Allah'tan gayrı Rab edinirler. E onun için alimler Allah'ın helal ettiğini haram kılarsa ve insanlar da onlara itaat ederlerse o alimleri Rab edinmek olur. Bir i̇sterse Müslümanlar yapsın bunu, isterse Yahudiler yapsın, isterse Hristiyanlar yapsın. Ve Allah'ın helal kıldığında bir adam haram, haram kılarsa ve insanlar da ona itaat ederler. Yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu raptır. Kendisini Rab yerine koymuş, ilah yerine koymuş, parlamentoda kanun çıkaranlar, helali haram, haramı helal eden insanlar hepsi, Hristiyanların, ruhbanlarını, Yahudilerin ahbarını, ilah edinmeleri, Rab edinmeleri gibi demokratik raflar demokratik ilahlardır. Bundan başka hiçbir tanımı ve açıklaması bunun yoktur. Özgürlük falan hep hikaye وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا onlar ancak yahudilerde Hristiyanlarda bir olan ilaha ibadet etmekle emrolundular. Allah'tan başka ilah yoktur yani ancak ilah Allah'tır. Mabud kendisine ibadet edilecek, kulluk edilecek, kanununa ve şeriatına uyulacak olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Bundan başkasına mabud, bundan başkasına itaat edilmesin. Mabud edilip ilah edinilmesin. İtaat edilmesin. <gülüyor> Allah onların şirkinden, küfründen ne kadar münezzehtir, ne kadar yücedir? Yücedir. Evet, onları küfrü ve şirkiydi bu. Ali İmran Suresi 40. 35. ayette dahil 41'den 55. ayet-i kerimeye kadar bu konu çok ayrıntılı ve tafsilatlı olarak anlatılır. Ee, Tabi siz burada sadece gelip benim anlattıklarımı yetinmeyin. Ben unutabilirim, yanlışlık yapabilirim, hata edebilirim, size eksik bilgi ulaştırabilirim veya lüzumsuz bilgileri katabilirim. Ama siz bunları değerli toplu ciddi güvenilir kaynaklardan okuyup bu meselelere vakıf olmalısınız. Ali İmran dedik 35. ayet kelime de Allah Azze ve Celle İmran aleyhisselam anlatırken hani onlar İsa'ya ilah diyorlar. İmrân'ın karısı demişti ki ey Rabbim ben sana karnımda olanı nezrediyorum, onu hiçbir dünyalık hizmete koymadan özgürce senin hizmetine veriyorum fetekabbel minni çocuğumu sana diyorum ya Rabbi kabul et. Hiç kimse bugün çocuğumu Allah'a adadım diyor mu? Demeyiz. Başkalarının çocuğu feda olsun, benim çocuğuma hiçbir şey olmasın. İnnek entes semiyen alim. Şüphesiz ki sen çok işitici, çok bilici, çok duyucusun. İşte o kıssanın devamında diyor ki İmran'ın hanımı çocuğu doğurunca, yani çocuğu koyunca diyor, ha, çocuğu koymak yani doğurunca anlamında. der ki ey Rabbim ben onu kız olarak doğurdum. Allah azze ve celle haber veriyor. Allah onun doğurduğunu çok daha iyi bilir. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْفَى Erkek kadın gibi değildir. Ben onu Meryem olarak isimlendirdim diyor. وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَتِهَا مِنَ الشَّيْخَ الْرَجِيمِ Ona Meryem ismini koydum. Ve ey Rabbim onu ve onun zürriyetini şeytanın şerrinden sana sığırarak korunmasını dilerim. Allah da tasettakbelaha kabul etti. O kadının doğurduğu şeyi hediye olarak, nezir olarak. bir kabulin hasenin güzel bir kabulle ve enbetaha nebaten hasena. Onu çok güzel, temiz bir şekilde Allah büyüttü Meryem'i. Ve kaffaleha Zekeriya. Zekeriya onun sorumluluğunu üstlendi. Bakımını, geçimini üstlendi. Kullama dıkal عليها Zekeriya Zekeriya Mihraba, Mihraba, ibadet ibadethanesine, Onun bulunduğu yere, Zekeriya her girdiğinde rızık buluyordu. Bir şeyler buluyordu o kadın, Hiç kimsenin yemediği şeyler görüyordu. Zekeriya şaşırdı sordu, Bale, Ya Meryem, Ey Meryem, Enne Bunlar sana nereden geliyor? Çalıtı, min indillah. dedi ki o Allah katından geliyor. İnallah yarzuk men yesao bi gayri hisab. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Şimdi biz oradan 41. ayet kelimeye geçiyoruz. 42'ye geçelim. Ve qaaletil melaikatu melekler dediklerinde deyince Ya Meryem ey Meryem İnne Allah istafaği ve taharaki ve sıfaği anneni salâ-i âlemin. Demin ayetinin açıklamasını verdim. Yâ Meryem ey Meryem dokunu til Rabbiki. Rabbine ibadette bulun, kıyamda bulun ve secde et, rükûda bulun. Ma'râki'in rükû eden, secde edenlerle beraber sen de Allah'a ibadet et. Bundan sonra peygamberimize yöneliyor. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ Peygamber okunmamıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Anneden doğduğu gibi fıtrat üzere ümmiydi, cahilliği ümmi. Fıtrat üzereydi. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ Bu gayb haberlerdir. Sen bunların hiçbirisini bilmiyordun ki ey Muhammed. نُحِيهِ اِلَيْكَ Biz sana zahyeleriz. Zahye diyoruz. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذ۪ي لُقُون ve ledehim onların tartıştıklarında kalemlerini nehire atıp da işte kimin kalemi ters yüzerse kimin kalemi durur diğerleri giderse kalemi duran Meryem'in şey yapacaktı kefaletin üstüne alacaktı Zekeriya'nınki duru diğerlerininti gitti baktı ve ma ledehim biyektasimun onlar tartıştıkları zaman sen orada değildin. Yani gerçek bu. Gerçek mi değil mi? Kim haber verdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e? İsa ile Meryem aleyhisselam ile ilgili bu kadar ayrıntılı ince bilgileri onların kendi kitaplarında bile bu kadar ayrıntı İzkaletil tu melekler dedikleri dediklerinde veya deyince şöyle dediler Ya Meryem ey Meryem İnne ki yubeşşiriki ki bi kelimetin min husmuhu el mesihu İsa ibnü Meryem'e vecihen fiddunyâ Ey Meryem! Allah kendi katından İsa oğlu Meryem olarak ve Mesih olarak adlandıracak bir çocuk, bir kelime ile seni müjdeliyor. Yani ol dedi ya Allahu Teala Allah'ın kun feyekun Allah dilerse kun der ve olur. Bir deprem nasıl oluyor? Gördünüz mü Japonya'yı? Kaç saniye sürüyor? 40 saniye sürmüş. Bir dakika bile değil. O güç, o kuvvet nasıl oluşuyor? İşte patlamaymış efendim, altı sarsıntılar oluyormuş aşağılarda. O sarsıntılardan dolayı oluyor. Tamam doğru sarsıntı oluyor, bir şeyler oluyor. Böyle böyle hareket ediyor yılan gibi ve bir de böyle böyle. Yani hem yüzeyde, yüzeysel olarak hareket ediyor, yani tabaka halinde hareket ediyor yer, bazen dalgalanarak deniz dalgası gibi hareket ediyor. Yani helezonik dalgalar halinde hareket ediyor yer. Bu şiddetli sarsıntı nasıl oluşuyor? Kısa bir anda bu kadar kuvvet, bu kadar şiddet nasıl meydana geliyor? Allah'ın kuvvetleri, kudreti. İşte Allah ol dedi mi oluyor? İsa da ol dedi oldu. Vajihen fi dunya yani insanlar nezdinde kabul gelecek, makbul olacak. insanlar nezdinde sevilecek, insanların önünde imam olacak. Dünya ve ahirette ve minel mukarrabin Allah'ın yakın kullarından olacak. Ve yukenlemun nası fi al-mahdi wa salihin İnsanlara beşikte iken ve ihtiyarlıkta, yaşlılıkta yani kırkına, kırkına varınca insan otuz beşinden sonra kehl deniyor aracılığa. Kehl, kehl. Hem çocuklukta hem de delikanlılıkta ruculetine sahip olduğu zaman vahiy ile konuşur. Ve mine salihin kimlerdendir? Salihlerdendir. Allah Allah İsa aleyhisselamın sıfatlarını ve vasıflarını görünür. Nasıl konuşmuş dikkat edin. Allah vahiy edince, hamile kalınca Allah'ın emriyle meleklerin müjdelemesiyle hamile kaldı. Daha sonra işte kavmine geldi. Kavmi dedi ki: "Hayrola yauftu Harun? Ey Harun'un kardeşi Kız kardeşi yani Harun Aleyhisselam sülalesinden geldiği içindi. Araplarda öyle bir tabir vardır. Ben İsrail'de kullanıyormuş. Senin baban kötü bir adam değildi. Annen de fahişe değildi. Bu çocuk nereden geldi? Sen onların evladı olarak nasıl bu işi yaparsın? Fe <gülüyor> ileyhi. <gülüyor> İsa kucağında. Allah'ın Allah selamı onun üzerine olsun. Bizim şefaatinden mahrum etmesin. Fe <gülüyor> ileyhi. <gülüyor> <gülüyor> Ona işaret etti. Yahudiler şaşırdılar. dediler ki "Keyfen mükellimü men kana fil mahdi sabiyen. Ha be bebekte olan Sadi bebekle nasıl konuşalım? Ne demek yani? "Benle değil" diyor. Onunla konuşun diyor. Kucağında gösteriyor çocuğu. Şaşırdılar. İsa Aleyhisselam konuşmaya başladı. Çocuk yeni doğmuş. ''Ale abdullah'' ''Ben Allah'ın kuluyum.'' Dedi. ''İlahım'' demedi. Çocuk, İsa'nı ilahlaştıran kafir Hristiyanlık. İslam'ın izzeti, kudreti böyle düşünmekle olur. Onlara hoşgörüyle bakacaksın. Onlara misamağı edeceksiniz. Dinlerini yayacaklar. Kusklarını ve küfürlerini edecekler? Yok öyle şey. Taniyel Kitabı ve cealeni nebiya Bana kitap verdi ve beni nebi kıldı. Bu ne dehşet bir olay biliyor musunuz o gün yeryüzünde? Düşünün, daha yeni doğmuş çocuğun konuştuğunu yeryüzünde görülmüş bir olay mıdır? Üç çocuk konuşmuş deniliyor. Üç tane çocuk. Birisi İsa aleyhisselam, birisi Cureyç kıssası, Birisi de o ashab-ı uhduttan, ateşe atılacak olan çocuğun, a kadının çocuğu. Kadın tereddüt ediyor, kendimi atayım mı, melikin, kralın dinine mi gireyim? Kralın dinine mi gireyim, kendimi ateşe mi atayım? Anne diyor, korkma, at kendini diyor, sen hak üzeresin. Çocuk konuşuyor. Bugün biz Allah'ın cehennemine kendimizi atıyoruz ama, ne için? Dünyadakilerin dinine itaat için kendimizi Allah'ın cennetine attırıyoruz. Bunlara itaat etmesek ne olur? Baş kaldırsak ne olur? Yarımız ölse ne olur? Bu zillet içinde, bu hakaret içinde yaşamaktansa, bu milletin yarısı ölsün ama Allah'ın dini aziz olsun. Olur böyle şey olmaz tabii. وَجَعَلَن۪ي مُبَارَكًا Beni mübarek kıldı. اَيْنَمَا kuntu Nereye gidersem gideyim, benim yaptığım her şeyi bereketli kıldı Allah. Elimi nereye atasım bereketlenecek. وَاَوْسَانِي بِالسَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ مَا دُمْتُ Hayya Bana hayatta olduğum sürece namaz kılmamı, zekat vermemi emretti. وَبَرَّمْ ve وَلَمْ يَجْعَلْن۪ي جَبَّارًا شَقِيًّا Anneme bir sahibi, şefkat, merhamet sahibi olmamı olacak şekilde beni kalk etti. Beni öyle kıldı, beni asi, isyankar, mütecebbir, despot kılmadı. Ama Hristiyanların kitaplarında onlar İsa Aleyhisselam'ı Kur'an böyle anlatırken, Kur'an böyle tanımlarken o kafirler kendi kitaplarında İsa Aleyhisselam'a güya İsa Aleyhisselam geliyor. Annesine kızmış, annesine ey karı demiş, ey kadın demiş, annem dememiş. Şimdi öyle bir tabir kullanıyorlar ki o tabirden insan, insan ben Tevrat'ı, İncil'i okuduğumda o tabiri okuyan bir insan olarak ben o tabirden anladığım şuydu, İsa Aleyhisselam annesini zina ettiğinden şüphe ediyordu. O tabirden bu çıkıyor İncil'den. İlginç. Yuhanna ikinci bölüm dördüncü ayetmiş. İkinci bölüm dördüncü ayet. Eğer yanlış almamışsak. Bak burada İsa anne benden ne istiyorsun benim saatim daha gelmedi diyor. Halbuki burada anne değil Türkçe tercümesinde karı diye koymuyor. Asıl orijinal kitabın kendisinde, Arapça metnin kendisinde karıdır. Ne diyorsun karı? Demiş. Bu kadar kaba, bu kadar saygısız bir ifadeyle. Ama Türkiye'de insanlar İncil'in böyle bir gaf yaptığını anlamasın diye ne yapmışlar? Anne diye tercüme etmişler. Neyse önemli değil o. Bu kafirler bu kadar sattırıyorlar. Türkiye'de hiç gitmedikleri köye, adı olmayan köyden bir adamı Hristiyan yapıyorlar, araştırdık yok o köy. Yok öyle bir köy Türkiye'de, Konya'nın bilmiyorum ne kazasını, hadım kazasına bağlıymış. Öyle bir köy yok, ne yeni ismiyle ne eski ismiyle. Kitap bende duruyor, Hristiyanlar Türkiye'de yayınlıyor. O köyden falan adam Hristiyan olmuş, niçin Hristiyan olduğunu, Hristiyanların ne kadar güzel olduğunu... De Müslümanların kötü olduklarını, İslamiyet'in kendisine mutluluk vermediğini, bunalımlardan İslamiyet'in kendisini kurtarmadığını itiraf eden bir mektup yazıyor. O mektup da kitabında yayınlıyorlar. Adamlar bunu da Türkiye'de insanları kandırmak için kitabı basıp dağıtıyorlar. Bedava. Köy yok. Köyün adı yok Türkiye haritasında. İşte böyle kardeşim. Dinlerin temeli yalan ve küfre dayanan bu millete hala Türkiye'de laiklik merhalesini aşan insanlara inanıyor. Çünkü Hristiyan olmanın birinci aşaması Türkiye için ve Türkiye gibi İslam ülkeleri için nedir? Önce layık olmak, layıklıktan sonra Hristiyan olmaktır. Evet. <gülüyor> Devam ediyor sonra ayet-i Diyor ki وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وُلِدْتُ وَيَوْمَا اَمُوتُوا وَيَوْمَا <gülüyor> بَعْفِ حَيَّ Allah'ın selameti, selamı, bereketi benimle beraberdir. Hem doğduğum gün, Öleceğim gün ve dirileceğim günde, dikkat edin dirileceğim günde diyor. Velike İsa ibn Meryem Bu İsa ibn Meryem'dir işte. Bu, bu, bu İsa ibn Meryem budur. Onu bize tanıtıyor Rabbimiz. Tavlel-hakkillezî <gülüyor> <gülüyor> fihiyemtarûn Hakkında tartıştıkları cidale girip nikaşta bulundukları işte Allah'ın hak sözü İsa odur. Ma kâne lillahi an yatta <gülüyor> keda min waladin sübhanahu allahın aslı ve katiyet çocuk edinmesi mümkün değildir. Onun ihtiyacı yoktur çocuk edinmeye. Allah ne yücedir, ne münezzehtir. İzzat kabahâ amran fe inna ma yakur luhum fe yakun bir şey diledi zaman irade ettiği zaman ona sadece ol der, o şeyde olur. Ondan sonra ne diyor İsa Aleyhisselam devam ediyor. O sözün devamı. Kapıyı açın, esnemeyelim. Ve innallaha Rabbi ve Rabbakum fa'buduhu. ki Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Ona ibadet edin diyor. Annesinin kucağında İsa Aleyhisselam konuşuyor. Çocuk Allah'ın ayetleri bu kadar açıkken <gülüyor> ve haza sıratul müstakim doğru olan yol nedir budur Allah benim ve sizin Rabbinizdir. Fahtelefe'l ahzabu min beynihim böyle olunca İsa aleyhisselam böyle deyince Yahudiler arasındaki hizipler, tarikatlar veya efendim teşkilatlar birbirlerine girdiler ihtilaf başladı. Korkunç bir ihtilaf başladı. Eyvah dediler. Biz şimdi anlaşılacak bizim halimizi insanlığa anlatacak, yaptığımız kıyanetleri ve tahrifatı yeryüzünde insanlara anlatacak bir peygamber geldi ne yapacağız? Hemen bunlar paçaları tutucu Yahudilerin, bugünün münafık taifesi Yahudiler hemen Romalılara şikayet ediyorlar ki böyle bir çocuk dünyaya geldi. Çocuk anasının kucağında konuşuyor, peygamber olarak geldiğini söylüyor, insanların ve kendisinin Rabbinin Allah olduğundan haber veriyor. Ve başladı, o günün valisinin ismini hatırlayamıyorum. O Roma valisi hemen her tarafa askerler çıkarıp göndererek İsa aleyhisselamı aramaya, aramaya başladı. Tabi annesi ve akrabaları İsa aleyhisselamı oradan uzaklaştırdılar. Beytülahm'e gitti, ondan sonra oradan Sina'ya, Sina üzerinden Mısır'a. Sürgün hayatı çocuk... Çocuk sürgün hayatı yaşıyor İsa aleyhisselam. Daha sonra tekrar anlisiyle ne yapıyorlar? <gülüyor> Kudüs'e dönüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Fevaylun lillezine kafarû min meşhedî yevmin Küfür <azim> Küfredenler ve İsa'nın gelmesinden sonra kafir olanlar için yazıklar olsun onlara kıyamet günü korulacak olan büyük azim o günün manzarasından. Yani onu görecekler, o şiddetli gün onlara gelecek çatacak. Yazıklar olsun onlara, o gün onları bulacak. Evet. <gülüyor> evet tekrar dönüyoruz. Ali İmran Suresindeki ayet-i kerimelere. <gülüyor> ve Allah Azze ve Celle, İsa aleyhisselam'ın resul olduğunu ve yuallimuhul kitabe vel hikmete incil ona kitabı, hikmeti, tevratı ve incili öğretir. Ve rasulen ilâ bani İsrail ve onu beni İsrail'e Rasul olarak gönderdi. Anni qadji etukum bi ayetin min Rabbikum orada da Meryem Suresi'nde de dedi ya ben Rabbinizden size geldim. Ben Allah'ın kuluyum, ben size peygamber olarak gönderdi. Ben size Rabbinizden bir ayetle geldim mucizeler yani İncil ve Tevratı beraber onu ona iman edip amel etmekle gönderildim. Anni ahlukulakum min atiinik haet atiiri فَاَنْفُخُ ف۪يهِ فَيَكُونُوا تَيْرًا بِهْنِ Benim mucizel abrim, ayetlerimin arasında, yani Allah'ın peygamberi olduğumun delilleri arasında şu vardır, ben size çamurdan kuş şeklinde, suretinde bir şey yaratırım, yaparım yani. Sonra ona üflerim ve o da Allah'ın izniyle kuş olur uçar. O kafirleri aldatan buydu işte. Çünkü onlar daha önce kâhinlerin, sihirbazların yaptıkları sihirleri görmüşlerdi. Mesela Firavun'un sihirbazları asalarını attıkları zaman yılan oluyordu, uçuyorlardı, ejderha oluyorlardı, değişik şeyler oluyorlardı. Ama Musa aleyhisselamın asası ne yapmıştı? Onların hepsini iptal etmiş, bir rivayete diler o da büyük bir yılan oldu, hepsini yuttu. وَاُبْرِكُ الْأَكْمَهَ وَاُبْرِعُ الْأَكْمَهَ وَالْعَبْرَسَ وَاُحْكِ الْمَاةَ بِيِذْنِ اللّٰهِ Ben, gözleri kör olanlar, baras hastalığına sahip olanlar, ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. وَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ Ve size yediklerinizi, evlerinizde sakladıklarınızı Allah'ın izniyle haber verir şeyim. İnne fî zâlike le âyetel in kuntum Bunda sizin için mutlaka benim peygamberliğimin ve hak yolda olduğumun delilleri, delaleti vardır. Eğer siz Allah'a gerçekten iman ediyorsanız, etmek istiyorsanız veya mümin olduğunu söylüyorsanız diyorlardı ki bizim kitabımız Tevrat var Allah'a iman ediyoruz. Madem siz Tevrat'a iman ediyordunuz, hak müminseniz gelin o zaman bu ayetlerimin Allah'tan bana verildiğini kabul edin. Ben sizin elinizde olan Tevrat'ı tasdik etmek ve Allah'ın size haram kıldığı bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim size Rabbinizden bir ayetle geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. İnne allaha rabbi ve rabbukum fa'buduhu Allah şifesiz benim ve sizin Rabbinizdir. Ona ibadet ediniz. Felemme <tüklük> <tüklük> ahasse <Müke> ise minhumul <interacting> kufra <bir> İsa aleyhisselam onların içinde davranışlarında küfre girdiklerini görünce onların küfre saplandıklarını görünce neyle küfre saplanacaklardı? İnkar etmekle, karşı gelmekle. قَالَ مَنْ اَنْسَارِيْا اللّٰهِ Allah için kim benim ensarım olacak? Fazla insan istemiyorum. Kuru kalabalıklar, gürültüler istemiyorum. Yalancı, münafık insanlar istemiyorum. Kim Allah için benim ensarım olacak? bana nusret için dostluk kuracak iman edecek al <gülüyor> el havarileri dediler ki öğrencileri yakın öğrencileri nahnu en biz Allah'ın en Allah'ın dostlarıyız dininin dostları yardımcılarıyız amenna billahi <gülüyor> Allah'a iman ettik washat bi-enna muslimun biz buradan da anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim havariler için ilk Hristiyan Haşa, yani filistiyanların ilk ümmeti onların ilk tabakasının müslüman olduğuna Kur'an-ı Kerim şehadet etmektedir. Veşhed bi enna muslimun onlar diyorlar ki şahit ol biz müslümanız. Hristiyanız demiyorlar. Niye Hristiyanız desinler ki Kristos ismi İbranice değil. Sonra din İsa'nın değil. Böyle bir dini kendisi kurmuyor ki İsa'nın bu dini kurması kendi kafasından uydurması lazım da haşa ki o zaman marksizm gibi Marx'ın ideolojisine marksizm dediğimiz gibi değil mi efendim diğerine sosyalizm dediğimiz gibi çeşitli şey işte, muhtelif kapitalizm dediğimiz gibi muhtelif ideoloji ve doktrinlere İsa'nın da kendi doktrini olan dine bizim onun isminin de hatta İbranice'de krist olması lazımdı veya Hristos olması lazımdı ki biz bu dine mensup olan, düşünceye, ideolojiye mensup olanlara Hristiyan diyelim. Nereden çıktı bu isim? Dinlerinin adı bile İsa'nın ismine uygun değil ve İsa'nın getirdiği din Hristiyanlık değil, İsa'nın getirdiği din İslam'dır. <gülüyor> <gülüyor> Rabbena amennâ bima enzelte ve teba'ana Rasûle tektibne ma'a şahidîn Dediler ki ey Rabbimiz İndirdiğine iman ettik ve Rasûle tabi olduk. فَاتُبْنَ مَعْشَهِد۪ينَ Allah, yani kendi katında Rabbimiz, bizi şahitlerden kıl, bizi şahitlerden yaz. Onlar diyorlar ki İsa Allah'ın oğludur. Allahu Teala Ali İmran Suresi 59. ayet-i kerimede onların fikirlerinin, onların düşüncelerinin batıl olduğuna ve ahmaklıklarına delalet eden ayeti indirdi. اِنَّ مَثَلَ İsa عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ min مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ İsa Aleyhisselam'ın örneği misali Adem Aleyhisselam'ın misali gibidir. Adem'i topraktan yarattı ona ol dedi ve Adem'de oldu. Şimdi onlar diyorlar ki efendim ancak ilah babasız olur. E canım ilah olacak bir peygamber varsa o da haşa haşa ilah denilecekse bu mantığa fasit mantığa göre Adem daha buna layıktır. Çünkü annesi de yok babası da yok. Yani ona niye haksızlık ediyorsunuz? Hatta onlar bir rivayetle o peygamberlerin çoğunu da ilah diyorlar. Ancak ilah kavramı Hothiyos kavramı Yunanca'da bir de Tontiyof kavramı vardır. Hothiyos kavramı ilah demektir. Yani el ilah maruf olan tapınılan bir ilahtır. Onlar bunu İngilizce'de yazdıkları zaman ilk zamanlar küçük g ile yazıyorlardı. Got. Daha sonraları baktılar ki olmuyor. Değişik isimlerle karışıyor. Tercümelerde sorun çıkıyor. Tuttular g'yi büyük harfle yazdılar. Halbuki Yunanca'da küçük harf, büyük harf hikayesi yoktur. İbranice ve küçük harf, büyük harf ibaresi yoktur. İbranice yok, küçük harf, büyük harf. Tuttular, Yunanca'da kahraman anlamına gelen ilah, İsa'yı kahraman olarak çevirdikleri zaman, ilk zamanda aslında kahraman olarak çevirmişler. Daha sonra bunu ilah diye ortaya sürünce Pavlos, Allah İsa kılığına girdi, İsa'nın suretine girdi deyince, bu semer gramere, gramere hıyanet etmek lazımdı. Gramere öyle durdurup da, gramere şuradan çıkıverip de şahitlik edecek kötü bir düşman gibi hain bir şahit gibi gördüler. Dediler ki o zaman bu küçük G'yi büyütelim, kocaman G yapalım ki buradaki ilah, kahraman anlamında, peygamber anlamındaki İsa değil, ilah Allah anlamındaki İsa olarak mantığımıza ve düşüncemize uygun düşündüler Ve gaz yazdılar G büyük harfle. Neler var kardeşim? 500 bin tane hata var İncil'lerde ve kutsal metinlerde onlara göre 500 bin tane sap, sapkınlık hata ve yanlışlık var bir tane değil bunu kendi alimleri tespit ettik 500 bin tane en az bilinen bu demek ki Allah'ın katında İsa aleyhisselamın misali kimin gibidir gibidir adem gibidir Madem İsa haşa Allah'ın oğludur, diğerlerin ne oldu? Diğerleri niye Allah'ın oğlu olmuyor? Ha yok sonra dediler ki, Nahnu, biz dediler Allah'ın sevgilileri ve Allah'ın oğullarıyız dediler. Bak kafirler şimdi İsa aleyhisselama yakıştırmayı daha genellemek için dediler ki, madem İsa Allah'tan olma, e, biz nereden olmayız? O biz de Allah'tan olmayız. Biz Allah'ın sevgilileri ve çocuklarıyız dediler. İşte sevgili kardeşim, İslam düşüncesine sonra da giren vahdet-i vücudun temeli, Hristiyanlıktaki teslistir. Hristiyanlıkta İsa'nın Allah'tan olma, Allah'ın bir parçası olma, daha sonra Allah'ın kendisi olma düşüncesidir. Onun için İslami tasavvuf felsefesine giren vahdet-i vücudun aslı, Hristiyanlıktan ve Yahudilikten mülhemdir insanın aslının ilah olması, Allah'la bütünleşmesi, Allah'tan yok olması fenâ fillah budur işte. Evet. <gülüyor> Onun için Allah azze ve celle onlara diyor ki: "Kevailun lillazina yektubunal kitabe bi aidihim, sonra yekulun haza min indillah." لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِدُونَ Onlara veyl olsun o kitabı kendi elleriyle yazan sonra o kitaba işte bu Allah indindendir deyip de onunla çok az bir dünya mefaı para parası femen karşılık demektir, ücret demektir. Ücreti talep edenlere yazıklar olsun. Yazdıklar olsun onlara o ellerinin yazdıklarından, yazıklar olsun onlara o kazanıp yiyip elleriyle kesbettiklerinden. Dediler ki, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا مْنَارُوا إِلَّا يَا Bize ateş çok az gün, birkaç gün değecek, o kadar, bir iki gün azap göreceğiz, tamam. قُلَتَّ قَزْتُمْ عِنْقَ اللّٰهِ اَحْدَى Allah size bir söz mü verir bu konuda? Var mı kitabınızda böyle bir şey? Yok elen yukhlifu ahde eğer Allah böyle bir ahitte bulunmuşsa Allah ahdine muhalefet etmez. Yok böyle bir ahidi gösterin. Em <gülüyor> taquluna yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Yani bilmeden, kasıt yani cehaletle bilginiz olmadan nasıl buna cesaret edip böyle bir şeyi söylüyorsunuz? Onun için kafirler ne demişlerdi? Biz Allah'ın oğullarıyız demişlerdi. <gülüyor> Bak burada işte ayette onları anlatıyor. وَقَالَتِ الْيَهُودُ Nasara, نَحْنُ اَبْلَاءُ اللّٰي وَحِبَّهُ Yahudiler ve nasara dediler ki biz Allah'ın oğulları, çocukları ve sevgilileriyiz. Allah herkesi severmiş onlara göre. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ De ki o zaman niçin sizi günahlarınızla azaba çekiyor? İncil'de söylüyor, cehenneme gireceklerden bahsediliyor, Tevrat'tan cehennemde de bahsedilmiş. بَلْ اَنْتُمْ بَشَعٌ مِنْ Aksine, bilakis siz Allah'ın halk ettiği kullardan beşerdensiniz. يَغْدِرُ لِمَنْ يَشَعُ وَيُعَذِّبُ مَنْ Dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Onun dilediği kim mahfiretini dilediği kim müminler müslümanlar azap etmesini dilediği kim münkürler kafirler işte Yahudiler, Hristiyanlar gibi sapkınlar. Bugün çıkıyor Türkiye'de bazı ilim kılıklı kılığında adamlar diyorlar gelen Yahudiler ve Hristiyanlar da cennete gireceklerdir. Buyursunlar girsinler o zaman. Senin babanın çiftliği ise buyursunlar girsinler. Senin evine bile herkes kolay kolay giremiyor beyefendi. Öyle mi değil mi? Böyle kendisini İslam alimi zannedenlere herhangi bir gariban vatandaş kolay kolay soru bile soramıyor, cesaret edemiyor. Müsaade bile etmiyorlar onun soru sormasına, tahammül göstermiyorlar. Despotluklarından, zalimliklerinden, kibir ve gururlarından. Birisi cesaret bir soru bile soramıyor. Ama öbür tarafta Yahudiler ve Hristiyanlar da cennete gireceklermiş. Kim o cennete girecek olan Yahudilerden olanlarla Hristiyanlardan olanlar. Kim onlar? Onlara de ki, فَإِنْ حَاجُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْهِ O ayet-i kerimeyi anlattığım zaman dün derste kardeşlerimiz bilir, hatırlarlar. Onlara de ki, Allah'a e, eslemtum, siz İslam'a girdiniz mi? فَإِنْ أَسْلَمُوا تَقَدِهْ تَدَعُ İslam'a girerlerse hidayete erirler. İsa'ya Allah'ın oğlu diyecek cennete girecek. E Allah'ın oğlu olur mu? Allah oğul mu edinir? Oğul edinen oğlu olan öldü. Meryem'in ölmediğini söyleyen var mı? Akıl, ilim kabul eder mi? Meryem'in ölmediğini. Meryem aleyhisselamın. Oğlu olan ölür, oğul edinen de ölür. Onun için nicce kalktı dedi ki Tanrı ölmüştür. <gülüyor> müjdeler olsun size haber veriyorum Hristiyanlarım diyor. Allah Allah Allah. E, Dediniz siz kardeşim kalktınız kalktınız Allah'a insan ettiniz insan öldü, insanlaşan ilah da öldü işte. Bundan sonra Avrupa'nın ilahı yoktur olmasın. Ne Avrupa'da Hristiyanların ilahı olacağına hiç olmasın dedir laikler. Ve laikler onun için kaldırdılar bilim adına kime? Hristiyanlığa ve kiliseye. Ama Türkiye'deki kafir herifler, Türkiye'deki laikim diyen dinsizler ne yaptılar? Küfür ve şik adına Hristiyanlığın bu yöntemini, yani Avrupa'daki haysiyetli bilim adamlarının taldığını İslam'a düşmanlık için Belki yanlış anlarsınız, onlar için haysiyetli tavır diyorum. Çünkü onlar İslam'ı zaten tanımıyorlardı. <gülüyor> İzzet gösterdiler Hristiyanlığın karşısında, onun öğretkilerini, saçma satanlıklarını reddettiler. Olmaz böyle şey dediler. Onun için Galilee'yi idam ettiler. Koperniks'a bir sürü zulüm ettiler. İki buçuk milyon insanı çatır çatır ateşlerin üstünde yaktılar. Niye? i̇bn Rüştün, Müslüman i̇bn Rüştün kitaplarını niye okuyorsunuz diye. Hastalananlara şeytan girdi içine, karnına, ruhuna diye onları yakıyorlardı. Daha geçen gazeteler yazdı. Küçücük bir minnacık yavruyu çocuğu rahatsızından ötürü içine şeytan girdi diye kafasına tokmak vura vura minnacık yavruyu öldürdüler. Zalim Avrupa, zalim Hristiyanlık. Evet, sevgili kardeşim, insanlar dünyaya bu kadar zulüm ediyor. Niçin bunu yapıyorlar? Nerede kan, orada Vatikan. Maalesef, nerede kan, orada Vatikan. Bunu şaşmayın ve bunu kulaklarınıza küfe edinir tabiri caizse. Bu böyledir, bu hakikat. İslam güçleninceye kadar böyle kalacaktır bu, gerçektir bu. Ama İslam güçlü olarak gelirse o zaman dünyaya adalet, zalimlere dersini verecek, onların elini tutacak ve kıracak olan bir güç gelecek. Mazlumlara da şefkat edecek, başlarını okşayacak bir el gelecek. İslam'ın rahmet eli. İnşallah dua edelim, Rabbimiz bizi bunda asker eylesin. Amin. Evet. Vallallah mu al kusmabat ve al ma ve masir göklerin ve yerlerin yerin mülkü Allah'ındır yani göklerin ve yerin ve göklerle yer arasında olan her şeyin malikiyeti sahipliği Allah'a aittir. Ve illehi dönüş ancak onadır. Ayetlerde devamen İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetini anlatan çok e, ibretli kıssalar vardır. Onların kendi kitaplarında da İsa'nın Rasul olduğuna dair birçok haberler vardır. Mesela Yuhanna 11. bölüm 41 42'de Yuhanna 11. bölüm 41 42'de İsa ben Allah'ın resulüyüm diyor. Bunun üzerine taşı kaldıra, İsa gözlerini göklere dikti. Evet. 11'de 41 42. İnşallah yanlış değildir. arasını herhalde yanlış almışım. Metta 8-9 İsa'nın Allah'ın Resulü olduğuna dair İncil'de birçok deliller, haberler vardır. Fakat buna rağmen onlar Allah'ın oğlu demişlerdir ve insanları Allah korusun saptırmışlardır. Halbuki kendi kitaplarında İsa ben insan olayım diyor. Ben Allah'ın Resulüyüm. Allah beni size Resul olarak gönderdi. Evet. Allah diyor bana göklerin yerlerin egemenliği elinde olan Allah işte bana bu haberleri verdi diyor ama buna rağmen Yuhanna 17-21-23'te işte güya Allah'la bir olduğunu Allah'la aynı vücuda sahip olduğunu söyleyen haberler vardır diyorlar ama maalesef gerçekte öyle değil. Ayetin daha önceki kısımlarını ve haberlerin daha önceki kısımlarını okuduğumuz zaman onların bunu tahrif ettiklerini görüyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e İncil'in işaret ettiğini dair eden haberler vardır. Bizzat Yuhanna'da 16. bölüm 12'de diyor size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek, o kendiliğinden konuşmayacak. Kim o? Madem son peygamber İsa'dır, o ilahtır, ondan başkasına risalet gelmeyecek, o size her şeyi söyleyecek dediği kimse kimdir? İşte o, Paulus denen kafirciydi, bu benim diyor. Hristiyanları böyle aldattı. O benim diyor, Yahudi mantığı yalnız işittiklerini yalnız yalnız işittiklerini söyleyecek evet dinleyiniz yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek o beni yüceltecek o beni yüceltecek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o beni yüceltecek diyor çünkü benim olandan alacak benim olandan vahiden alacak ...ve size bildirecek. Babanın her varsa benimdir. Yani ilah anlamında tabi bunlar baba diye tercih etmiş. Benim olandan alacak ve size bildirecek. Dememin nedeni budur. Kısa bir süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa bir süre sonra beni göreceksiniz. Anladınız mı? İsa aleyhisselamın yeniden inmesi. İşte İncil'de haberler. Ya, bu kralda da şaşırdı. Evet. Bakın ben yani İncillerde ciddi bir araştırma yaptığımız zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e delaletten haberlerin çokluğunu görür ve gerçekten şaşırırsınız. Evet, ve mekane en